Saadetin, felaketin ötesinde olduğuna inanıyorlardı. Maddi, manevi bütün muvaffakiyetin, mahrumiyetin verasında olduğuna inanıyorlardı. Dünyayı ve mafihayı merdiven merdiven ayaklarının altına koymak suretiyle cennete çıkılacağına inanıyorlardı. Gül gül, çiçek çiçek, Allah rıda ve rıdvanının ancak dünyada dikenli tarlalarda yürümek, kandan irinden deryalara aşmak, geçmekle elde edileceğine inanıyorlardı. Onun için mes'ud ve bahtiyardırlar. Bugünün sinek ısırması nev'inden Müslümanların başına gelen bela ve musibetlere karşı Allah Müslümanlara sabır ve metanet ihsan eylesin. Bir sinek beni ısırmasın, bir akrep beni sokmasın, bir gece karanlıkta kalmayayım, bir gün aç susuz olmayayım, emniyet adına bir emniyetçi tarafından, emniyetsizlik hesabına bir felakete maruz kalmayayım endişesiyle, saadete vesile olabilecek nice şeyler terk ediliyor. Allah Celle Celaluhu bizleri hakiki mümin olmaya muvaffak kılsın ve terk ettirmesin inşallah. Teberrüken misali üçleştirmek istiyorum. Üç sayısında bir mübarekiyet vardır diye bu hususta dahi üç misal vermek istiyorum. Üçüncü vakayı bize Abdullah İbni Übeyy Selul'un oğluyla arasında olan bir münasebeti şeklinde yine taberanın naklediyor arz edeyim. Resul-i Ekrem Vesselam bindiği bir hayvanla Medine'nin bir sokağından geçerken Abdullah İbni Übey İbni Selul münafıkı camiye girdi, namaz kıldı, oruç tuttu. Tehlike arz edeceği ana kadar cihada da iştirak etti. Fakat her tehlike arz edişinde adamların aldı, geriye çekildi. Kur'an bunlara münafık dedi. Ama bunlar Müslümanların içinde görünüyorlardı. Fırsat buldukça Resul-i vesselamı tan ve teşnide bulundu. Küçük düşürücü sözler söyledi. Müslümanları hor, hakir göstermeye çalıştı. Kur'an'ı Tevrat'ın karşısında sönük göstermek için lazım gelen her şeyi yaptı. Nifakını öldüğü ana kadar gösterdi. Bu münafıkın evinde, bu diken tarlasında mümtaz iki tane çiçek açmıştı. Bu bataklık içinde bu çiçekler nasıl olmuştu? Bu sadece Allah'ın lütfuydu. Biri meşhur damadı, meleklerin gastettiği Hazreti Hanzala, ikincisi de oğlu Abdullah. Kendi adını koymuştu oğluna. Ona da Abdullah ibni Abdullah ibni Übey gibni Selül diyorlar. Bu iki mümtaz zat onu hak ve hakikata itici, hak ve hakikata götürücü aile içinde birer rükündü. Fakat o bütün bu itici ve çekici kuvvetler karşısında, arasında küfründe ve nifakında devam ediyordu. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam geçerken, oğlu Allah Resulünün safında, babası Allah Resulünün karşısında. Yine bir tağında, yine bir teşnide bulunuyor. Müslüman olarak görünen bu insanın teşniği çok ağırdı. Onun için münafıklar hakkında innel الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلْ Şafirlerden daha aşağı derekededir diyor münafıklar. İşten tahribat yapanlar. Dost görünüp düşmanca af buyurun, kalleşlik yapanlar. Şu avamca ve kulak tırmalayıcı tabirlerim kendilerinden bahsettiğim eşhasar ağacı olması itibariyle onlar hakkında nezaket ifade eder sözleri, sözleri hakkata karşı nezaketsizlik saydığından sizde beni mazur Kur'an bile o kabil kimselere anlatırken onları çok defa hayvana, hayvandan daha aşağı durumda yaşayanlara benzetir, öyle tasvir eder. Allah Resuluna şu küstahça sözü savurdu: <gülüyor> "Gabbera Aleyna ibn Abi Kepşe." İlk defa Resul Ekreme taktığı bu at, bu lakap hakaret ifade ediyordu. İbn Abi Kepşe daha evvel müşriklere baş kaldırmış. Mekke'nin içindeki putları terk etmiş, gökte yıldıza tapmayı şiar edilmiş bir adamın adıydı. Bir adama İbn Ebi Kebşe demek onun için hakaretti. Mekke'de de hakaretti, Medine'de de hakaretti. Resul-ü Ekrem'e bu adı veriyorlardı. Çünkü o da ellerini göklere doğru kaldırıyor, göklerin ve yerin Haliki Allah'a yalvarıyordu. İbn Ebi Kebşe gibi o da yıldıza mı tapıyor sanılıyordu. Bu noktayı nazardan yine Kur'an'ın ifadesiyle ona sabit diyorlar. Göklere tapan manasına sabit diyorlar. İbni Ebi Kepşe, bindiği merkebiyle, esteriyle toz toprak yaptı, bizi toza toprağa boyadı, kirletti dedi. O esteriyle yanımızdan geçse, toz toprak çıkarsa da tozunu toprağını yussak. Allah o şerefi bizlere bahşediverseydi. Ama nasıl Kur'an'ın okunması münafıkın ve kafirin içinde burkuntular hasıl ediyor? Kur'an'ın tabiriyle وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ illa خَسَارًا Öyle de Resul-i Ekrem'in tozunu, toprağını nizami gibi kimseler atının dizginlerini omutuma alayım, tozunu gözüme sürme diye çekeyim, bu yolda ta Ravzan'a kadar geleyim, kıyamete kadar da bu işin dizginlerini taşınma bana düştün, tozunu toprağını zülüflerime süreyim, Allah'ın huzurunda bunu şeref sayayım." demesine mukabil kafir münafık onun da kusurlarını artırıyor. İbni Ebi Kepşe bizi toza toprağa boyadı diyor. resul Ekrem'in yüzündeki iş mizazı hisseden, onun, o münafıkın oğlu ama derin oğlu, Anlayışlı oğlu Abdullah, Resulullah'ın yanına sokuldu. İnşi'te le eteytüke bi re'sihi ya Resulallah dedi. Eğer Murat buyurursan şu dakikada başını keser getiririm ya Resulallah. Babasının başını kesecekti. Daha evvel babasının yakasından tutmuş, gideceksin Resulullah'a ben zelilim, sen azizsin diyeceksin. Yoksa seni Medine'nin binalarının dibinde bir tek gölgede yaşatmam diyordu. Babasına diyordu bunu. Allah Resulü itidal insanıydı. O mürüvvet kaniydi, kerem kani bir insandı. Bir insana babanı kes bana getir demezdi. Ona muhabbetten ötürü Vaka babasını öldüren olmuştu. Übeyde Tübmil Cerrah gibi kimseler babalarını öldürmüşlerdi. Bir başkası bir gün ya Resulallah babam yanımda sana hakaret etti, dayanamadım, afaganım kabardı öldürdüm. O ona karşı sükut etmişti, tebrik etmemişti. Babanın büyük hakkı karşısında sükut etmişti. Ama sahabi Resul-i Ekrem'i babasına tercih mevzuunda coşkun alabildiğini aşkındı. Allah Resulü la وَلَاكِنْ بِرْرِ اَبَاكَ وَاَحْسِنْ صَحْبَتَهُ Babana iyilik yap ve ona iyi bir arkadaş olmaya çalış. İyi örnek olursan... Mümkündür, belki bir gün baban insafa gelir, izana gelir, la ilahe illallah, söylediği şu cümleyi gönlünden söyler. Gırtlağından aşağıya, 20. asırda çok defa söyleyen kimselerin gırtlaklarından aşağıya inmediği gibi, o devrin münafıklarının gırtlağından aşağıya inmeyen şu mukaddes cümleyi belki gırtlağından aşağıya indirir. Belki ruhuna işlettirir, belki kalbine işlettirir, böylece kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselir cisim hayatından kurtulur izzak kazanır Allah'a teveccüh eder babana iyilik yap hüsnü muaşerette bulun tavsiyesinde bulunuyordu neydi acaba o devrin insanını anasına babasına karşı getiren neydi acaba onları coşturan neydi babalarını annelerini tehdit ettiren neydi acaba dünya ve mafihayı ayaklarının altına aldırtan husus Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlerinde onun doğruluğuna inanmalarıydı. Verdiği her haberin er geç bir gün çıkacağına inanıyorlardı. Bağlı bahçeli bir yere gideceksiniz. Orada sitenizi kuracaksınız. Hüzura kavuşacaksınız. İnsanlık size serfuru edecek ve siz ferma olacaksınız. Adım adım sahabi görüyordu bunu. Kitleler, kitlelere karışıyordu, tebeden aşağıya yuvarlanan kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyordu ve büyüdükçe sahabi her gün Allah'ın bir lütfunun tezahürünü görüyordu. Ve her adımında Allah Resul'ün verdiği bir müjde, bir beşaretin doğru olarak meydana çıktığını görüyordu. Bir gün devletlerin İslam'ın büyük vakumu tarafından yutulacağına harfiyen inanıyordu. Koskoca Roma İmparatorluğu, atında eğer olmayan, atının başında zimam olmayan, kılıcında kın olmayan, bu çıplak çöl bedevisine nasıl teslim olur? Buna Allah Rasulü'na inanan bedevi harfiyen inanmıştı. Sasani hükümranlığı yıkılacak, Roma İmparatorluğu da yıkılacak. Adım adım verdiği her şeyin doğru çıkması, ahiretin meydana geleceği hususunda da onlara kat'i teminat veriyordu itminan veriyordu sıtkına harfiyen inanıyorlardı onun için onlara onları anlatan birisi onlar dünyada ahireti yaşıyorlardı sözüyle onları anlatmakta onları dile getirmektedir dünyada ahireti yaşıyorlardı gayb aleminde adeta şuhudi keyfiyetleri vardı Allah'ı görmüyorlardı zahiren fakat görüyor gibi davranıyorlardı İman, İslam, ihsan şeyini açmıştı. Tam mürakabenin altında Allah'a inanışın muhabbeti, azameti ve dehşeti her an okyanuslar gibi gönüllerinde onların mevceler hasıl ediyordu. İşte bununla bir temamiha onlar ahirete müteveccih bulunuyorlardı. Allah celle celaluhu bizleri de ahirete müteveccih kılsın. Düşman onun sıdkını öyle tasdik ediyor misallerini gördünüz. Dost onun getirip verdiği haberlere harfiyen böyle inanıyor, binlerce misali var, bir iki misalini de geçen derste arz etmiştim, bir iki tanesini de şimdi söyledim ve yüzlercesini ileride ve daha evvelki derslerde arz ettim ve arz ederim inşallah. Bütün bunlar O'nun kendi cemaati tarafından faziletinin, meziyetinin, mümtaz şahsiyetinin, harfiyen kabul edilişinin, sıdkının, sadakatinin, verdiği getirdiği haberlerin, harfiyen tahakkuk ettiğinin ve edeceğinin, onlar tarafından kabul edildiğinin müsellem olduğunu ifadesidir. Cenab-ı Hak tek haberini böylesine kabul eden, sıdkıyla o sadakatperveri tasdik eden, ve böylece sadakatle Allah'a yanaşan o cemaat gibi bizleri de tasdik etmeye, sadakatla Resulullah'a yanaşmaya muvaffak kılsın. Bizleri de bu asırda Kur'an'ın sadık cemaati eylesin. Başkalarının başlattığı bizim Allah'ın lütfuyla elimizde olmayarak kerhen içine itildiğimiz büyük hizmette Cenabı Hak sabru metanet ihsan etmek suretiyle bizleri bu işin bilmem nesi dahi olsak devam ettirsin. Nefsim namına söylediğim bazı şeyleri başkalarına teşmil etmek istemem. Biz biz demek suretiyle başkalarına teşmil ediyorsam da içinde ben de bulunduğumdan ötürü cemaat beni mazur görsün. İstemeyerek itildik. Elimizde olmayarak Allah lütfuyla bizi Kur'an'a hizmet hizmeti içine itti. Bu büyük bir şereftir. Bu sahabinin vazifesi, bu peygamberlerin vazifesidir. Allah'ı anlatacak, Resulullah'ı anlatacak, anlayacak ve dinleyeceğiz. Vazifelerin en büyüğüdür. İşte bu büyük vazife, büyük hizmet, büyük davada Allah bizi daim ve kaim eylesin. Vaki de onu tasdik ediyor. Meydana gelen hadiselerde sahabi daima onu doğru çıkar görmüştür işin içinden. Ne de, şakasından, mizahından alın da verdiği sözleri yerine getirme, ahdinde ve vaadinde bütün keyfiyatına kadar ondan alın da ileride ilmin tecrübelerle, laboratuvarın tecrübelerle bizim gözümüzün önüne koyacağı ilmi meselelere kadar her şeyin tecrübe ve iktibar ile onu tasdikini vaki adı altında arz etmeye çalışacağım vaki onu doğrular hadiseler Resulullah'la beraberdir sallallahu aleyhi ve sellem o şakasında mizahında dahi doğruluktan sadakattan ayrılmamıştır siz şaka yaparken çok defa yalan söylersiniz biz yalan söyleriz biri gelip bizi hiç aramamıştır birisi tarafından arandınız deriz maksadımız onu meraka sevk etmektir bu söz bir yalandır ve yalanın şakasına dahi şeriatın müsaadesi ve müsamahası yoktur. Şaka dahi olsa yalandan ötürü yakayı kaptırırsınız ve Allah'ın huzurunda istintaka tabi tutulur, sıgaya çekilirsiniz. resul tam doğruydu. 63 yaşına kadar, aklı hayatı erdiği andan itibaren yakın arkadaşları Ebu Bekirler, Ömerlerdi. Hilafi vaki bir durumu olduğuna dair hiçbir şey nakletmiyorlar biz. Sahabi aksine, şakada dahi onun doğru söylediğini bize söylüyor. Bir gün onlardan İbn-i Mesud, bu mevzuda kendisine, hilaf vakî bir beyanla şaka yapılamaz mı? Yapılamaz. Ama sen şaka yapıyorsun ya Resulallah. Ben şaka yaparım, fakat doğru söylerim. Resulullah şaka yapardı. Nübüvetin verdiği bir mehabbet vardı. Bunu dağıtırdı ara sıra. Dağıtırdı ki Resul-i Ekrem'in huzurunda rahatsız olmasınlar. Yoksa bir insan Allah'ın huzurunda oturuyor gibi ezilirdi Resulullah'ın huzurunda. Her şey ayan ve beyandır. Yüz hatları Allah diyordu. Bakışı Allah diyordu, konuşması Allah diyordu. Ve en büyük sahabi ona kurbiyetin nispetinde, yakınlığın nispetinde, onun huzurunda temkinle, itiyatla duruyordu. Başımda kuş var gibi oturuyorum diyordu. Ebu Bekir, Ömer gibi kimseler bekliyorlardı ki dıştan o huzurun edebini bilmeyen biri gelsin bir soru sorsun da fırsatı ganimet bilsin, istifade etsinler. Yoksa onlar sıkılıyorlardı Resulullah'a soru sormaya. İşte bu muhabbet dolu meclisteki muhabbeti Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların seviyesine inmekle dağıtıyordu. Tenezzülat-ü nebi diyoruz buna. Nebinin cemaatın seviyesine inmesi diyoruz buna. Bunu mizahlarıyla yapıyordu. Ama sözünde harfiyen doğru olan mizahlarıyla yapıyordu. Ahmet bin Hanbel, o medresenin mümtaz talebesi, Enes bin Malik vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Resul-ü Ekrem'in bir dostu vardı. Dost olabilseydik ona keşke. Zahirdi bu adam. Zehr, zehre Arapçada çiçek demek. Bu adam bir kır çiçeği gibiydi. Allah Resulü ona, Zahir bizim kırımızdır, badiyemizdir buyururdu. Boyu bozu edası endamı yerinde değildi. Ama nedense mazrufuna uygun olmayan o zarf içinde çok büyük manalar vardı, çok iltifat görüyordu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye yapmadığı latifeyi yapmıştı Resul-i ona hayatında. O çiçek getirirdi Resulullah'a adına uygun, adından neban eden, adının manasına dayalı şeylerle, hediyelerle Resulullah'ın huzuruna gelirdi. Allah Resulü da şehire ait şeyler ona hediye ederdi, döner giderdi. Pazara iner zahir orada bir şeyler satardı. Bir gün böyle bir pazarda bulunuyordu. Resulullah arkadan gitti, onun gözlerini kapayı verdi. O kim o bırak dedi. Resul Ekrem olduğunu anlayınca da iyice vücudunu Resul Ekrem'in vücuduna sürdü. Bunu teberrük sayıyordu. Ona dokunan cismin cehennemde yanmayacağına inanıyordu. Allah Resulü iltifat buyurdular. Bir abd alan yok mu? Bir köle alan yok mu? Bu köleyi satıyorum diyordu. O Allah'ın bir abdiydi. Allah Resulü o manada söylüyordu onu. Yoksa zatında hür insandı. Bir latife yapıyordu. Bir köle satıyorum alan yok mu ab diyordu. Ya Resulallah ben beş para etmem bu kıvmetimle bu kıymetimle diyordu. Allah Resulü sen Allah'ın indinde çok kıymet edersin diyordu. Allah biliyor ki sen Allah indinde paha biçilmez bir değersin diyordu. Allah Resulü latife yapıyordu ama doğruyu söylüyordu. Kür olan bir adamı satarken bir Allah kulu satıyorum alan yok mu diyordu. Bir latife yapıyordu ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu. Şemail'in Tirmizi bize şunu naklediyor. Yaşlı bir kadın, Arap acuz diyor. Acuz kökü kadına isnat edildiği zaman acuze şeklinde değil erkeğe de kadına da denir. <gülüyor> kaydelerdeki inceliği anlatmanın size bir faydası yok. Allah Resulü'nün huzuruna geldi yaşlı, beli bükülmüş bu kadın. Öylesine inanmış ki: "Ya Resulallah, dua et Allah beni cennete koysun." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iltifat buyurdular. Teveccüh ettiler, tebessüm ettiler ve sonra da: "Ya umme fulanın, cennete la tedkhulu'l Ey falanın anası! Allah cennete yaşlıları koymaz diyordu. Kadın ağlamaya duruyor. Durmadan ağlıyor, yıkılmış gibi. Ya Resulallah ağlıyor bu kadın diyorlar. Allah Resulü çağırıyor. İnnâ enşe'nâhunne inşâ'en fe cealnâhunne ebkâren uruben etrâbâ. Kur'an'ın bu ayetinin tefsirini yapacak. Bu ayetin nereye baktığını gösterecek. Fakat bunu bir latife ile anlatıyor Allah Resulü. Allah yaşlıları cennete koymayacak Yaşlı olarak koymayacak Çünkü onları yeniden inşa edecek Terü taze genç vücutlar olarak cennete koyacak Delikanlı kız delikanlı erkek olarak cennete koyacak Birbirlerini eş, kimenend olarak cennete koyacak Tabi yaşlı olarak koymayacak deyince Kadın ağlamasına mukabil bu defa gülüyor Seviniyor gülerek çıkıyor Allah Resulü latife yapıyordu Ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu Ahdinde, vadinde de doğruydu. Ama vakit kalmadığı için bunu inşallah hütbede arz edeyim. Önümüzdeki derste de inşallah kısaca çok uzatmadan ilmin, tecrübenin, ihtibarın ortaya koyduğu, onun doğruluğunu gösteren misalleri arz edeyim. Lillahi Alhamdulillah, el fatiha Elhamdülillah, Elhamdülillah.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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله تقول الله تعالى وأطيعه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Terem müslümanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmanın altında Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edebilecek işlerin, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek isimlerin, sıfatların, o mübarek zatın şahsiyetinde bulunmasını göstermenin altında, bizlerinde müslümanlar olarak kendimize terettüb eden vazifelerin neler olduğunu da işaret etmek o ustada işaret etmek istiyorum. Bir taraftan anlatılan şeyler büyük bir hakikatin etrafında kuyu kazma gibi bir vazife yapıyorsa beri tarafta muhakkak ki o büyük hakkata kurbiyet, o büyük hakikatin haliyle hallenmeye, onun yaşadığı şeyleri yaşamaya onun şahsında bulunan sıfatları sıfat olarak benimsemeye, onun isimleriyle hüküm verme olma, hayatlar olmaya bağlıdır. Meseleyi sadece bir hakikatı anlatmaya hasredip, öyle dinlememek, öyle anlamamak icap eder. Dolayısıyla arzettiğin bu hususu arz ederken, geçmişte olan vakaları bize naklediyor şeklinde, dinlemeyelim. Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği sözleri yerine getirmesi, bulunduğu ahitleri ifa etmesi, bu hususta dahi onun sıdkına, sadakatına delalet eder. Kendi devrindeki müslim, kafir, bütün insanlar tarafından teslim edilen bu husus, kitaplara tespit edilen bu husus, bize kadar en sağlam ellerle en sağlam kanallarla intikal etmiş, ettirilmiştir. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın. O cahiliye devrinde onun için cahiliye devri bahis mevzu değildir de onun yaşadığı devrin bir kısmına o devirde yaşayan insanların dünyası olarak cahiliye devri deriz. Yoksa Allah Resulü için cahiliye ve cahiliyet asla bahis mevzu değildir. İslam'ın ilk intişar ettiği eyyamda ve fütuhatın devam ettiği devirlerde daima rasûl Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında olan kimseler, onun verdiği sözleri titizlikle yerine getirdiğini görmüşler, ahitlerini titizlikle ifa ettiğini müşahede etmişlerdir. Söz vermiş de dönmüş tek vaka kimse gösterememiştir, bundan sonra da kimse gösteremez. Bir ahitte bulunmuş da onu yerine getirmemiş, tarih buna şahit olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Hayatı, hassasiyetin ördüğü bir insicamdır Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukluğundan vefat edeceği ana kadar hayatında böylesine titizliğin bulunduğu bir insanı Peygamber olarak kabul etmeden başka çare yoktur. Zira onun aklının bu şeylere ermediği çocukluk devresinde dahi korunması gösteriyor ki, o kendisini koruduğu devirde korumuştur, korumanın ne demek olduğunu bilmediği devirde de Allah onu korumuştur. Ben hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim, ikisinde de uyudum, düğüne gidemedim diyen Allah Resulü, Allah tarafından düğüne gitmesine dahi mani olunmuştur ısmarlama insan mümtaz şahsiyet o daima Allah'ın himayesinde ve Allah'ın inayetindedir. Ebu Davud Sicistani Sünen'inde naklettiği bir vakayı bize Abdullah İbni Ebil Hansa anlatıyor. Ben cahiliye devrinde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı idrak ettim. Sonra onun getirdiği hidayet hediyesini kabul ettim, Müslüman oldum. Cahiliyede de o peygamber değildi, onunla bir ticaret yaptım. Belli bir günde de bir yerde buluşmak üzere sözleştik aramızda. Hem bir mübayağı hem de bir muahede yaptık. Ben araya bir hadise girdi, unuttum, bir iki gün gidemedim, sözleştiğimiz yere, sözleştiğimiz vakitte. Gittiğimde Delikanlı Muhammedî sallallahu aleyhi ve sellem, orada güneşin altında dimdik beni beklerken gördüm. Bana Şakak şakakte aliye, ana huna münzuselasin antezruk. Delikanlı bana biraz eziyet ettin. Sözleştiğimiz o zamandan bugüne üç gündür burada seni bekliyorum diyordu. Çünkü burada buluşmak üzere salı günü sözleştikse salı günü ben buraya geldim, belki yarın gelir, belki yarın gelir, üç gündür burada seni intizar ediyorum diyordu. resul Ekrem'in devri cahiliyede dahi, cübbesinin eteğine cahiliyeye ait gubar isabet etmemiştir. O, o devirde dahi sadakatini devam ettirmiştir. O o devirde dahi Muhammedur Resulullah peçesiyle peçelidir. Nübüvvetinde bu bütün ihtişamı ile kendisini gösterir. Binlerce vak'a bu mevzu örer. Bu mevzu nesceder karşımıza çıkarır. Anlattığım tek vakayı anlatmakla ictifa edeceğim. Kaç defa kim bilir duydunuz? Bir defa daha duyun. Hüdeybiye'de de o bir muahide yapıyordu. Müşriklerle bir muahide yapıyordu. İleriyi kendisine gösteren Allah'ın göstermesiyle kan dökmeden tecennüb eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın kılıcı olabilecek büyük fatih ve komandanların ruh zamanında İslamiyete girmeleri, ihalet etmeleri gibi ince bir sırrı keşfeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zahiren Müslümanların ve kendisinin aleyhinde görünür gibi olan Hüdeibiye muahedesini imzalıyor. Niceleri kelifki diyor. Niceleri Rasul Ekmal sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir muahidede kağıda imza koymak istiyor. Fakat bu en sonunda gözü dönmüşlerden ve fakat Mekke fetinde Müslüman olan Süheyl ibni Amre nasip ve müyesser oluyor. Süheyl o gün kafirlerin adamı ve küfür hesabına hareket etmektedir. Ama Resul-ü Ekrem'e sahabinin yaptığı da gözünden kaçmamış, ayaklarının bağı çözülmüş, orada manen mağlup olmuş, psikolojikman mağlup olmuş, dize gelmiştir. Ne acı ki oğlu Müslüman olan bu Süheyb, Ebu Cendel ismindeki oğlu Müslüman olan bu Süheyl, orada resul Ekrem'in karşısında bir hasım gibi dururken, Evde zincire vurduğu, her gün sopa attığı oğlu, nasıl o gün ya annesi tarafından veya başkaları tarafından zincirleri kesilmiş, koşa koşa Hüdebiye'ye gelmiştir. 70 kilometreye yakın bu yeri çölde, o kum içinde, toz toprak içinde, güneşin altında koşa koşa gelen bu adam resul Ekrem'in yanına kadar yaklaşmış, yüz bulamamış, geriye çevirmiştir. 70 kilometre Basit rakam değildir. Hararetin 60 derece olduğu yumurtayı bişirdiği çölde, kum fırtınalarının insanı tehdit ettiği bir zamanda, tek başına gizli gece gündüz, koşa koşa Hüdeybiye'de Resulullah'ın bulunduğunu öğrenmiş, oraya gelmiş. Ona dehalet edecek, babasının şerrinden kurtulacak. Bunun cürmü de Mekke'deki her inanan gencin cürmü gibi müşrikin nazarında. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demekti. Kur'an'a kitabullah demekti. Allah'ın dinine Allah'ın dini demekti, cürmü buydu. Su istediği zaman sopa, yemek istediği zaman sopa, ayağında zincir, boynunda zincir intizar ediyordu. Bir gün doğmuştu ama doğduğu anda da yeniden batacaktı. O gün için, o güne mahsus olmak üzere, o andaki haleti ruhiyesine göre. Muahede şartları tespit edilmiş. resul Ekrem imza atacak, Süheyl de imza atacak. Bu şartların maddelerinden bir tanesi, bu muahede maddelerinden bir tanesi şuydu. Müşriklerden birisi Müslüman olarak Müslümanların safına iltihak ederse, Resulullah onu geriye verecekti. Ama Müslümanlardan bir tanesi kafirlere giderse, onlar geriye vermeyeceklerdi. Bu çoktan sahabeyi coşturmuştu. Çoktan kılıçlar yarıya kadar kından dışarıya çıkmıştı ama Ebu Cendel'in oraya gelişi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfke son haddindeydi. Herkes alabildiğini öfke içinde beklediği anda birdenbire Mekke'den bir toz bulutu belir Resul-ü Ekrem'e doğru yaklaşıyordu bu toz bulutu. İçinden tozdan topraktan elbise giymiş gibi bir delikanlı çıkıverdi, daha bıyıkları terlememiş. Vücudunda zincir yaraları vardı, resul Ekrem'in huzuruna gelir gelmez kendini Resulullah'ın üzerine attı, El-Eman ya Resulallah diyordu, eman diliyordu, beni bu kâfirlerin elinden kurtarın diyordu. Süheyl gelenin oğlu olduğunu görünce kalemi çekti, ben muâhadeyi imza dedi. Ya oğlumu teslim edersiniz veya muâhadeyi imza dedi. Resulullah bir söz vermişti ama ne ağır sözdü. Bir adama inen zinciri kendi vücuduna iniyor gibi kabul ediyor, inliyordu. Ammar'ın göğsüne kızgın demirleri basarken Resulullah of diye inliyordu. Kur'an anlatıyor ümmetine çok şefikti. Onların ısraplarından çok muztaripti. Dalaletlerine, küfürlerine tahammülü yoktu. Böyle refik, böyle şefik, böylesine şefkatli bir peygamber kendisine dahalet eden bir insanı kabul edemeyecekti. Söz vermişti, müşriklerden geçen iade edecekti. resul Ekrem'in bakışlarından Ebu Cendel çoktan geriye çevrileceğini anlamıştı. Etrafına dönüp beni bunlara teslim etmeyin diye yalvarıyordu. Ama bütün nazarlar resul Ekrem'in simasındaydı. Bir işaret bekliyorlardı. Boğazlanmaya hazır bu cemaat, bir mezbahada teker teker kesilmesi pahasına dahi olsa, o andaki öfke ne demek onu göstereceklerdi bir işaret etsin, Mekke'de taş taşın üstünde nasıl koyulmazmış gösterelim diyorlardı ama sabır peygamberi, metanet peygamberi, teenni insanı bakışlarıyla onlara sabır tavsiye ediyordu, onları teskin ediyordu. Ömer coşmuş ve Resul-i Ekrem'in huzuruna gelmiş, sen Allah'ın nebisi değil misin demişti. Bu söz kim bilir kafire ne kadar kızgınlığın ifadesiydi. Ömer o dilini koparır, resul Ekrem öyle diyen dilini. Ne sanıyorsunuz Ömer'i ama bu sözü ona söylettiren bir küfür hüncü vardı içinde onun için söylemişti sen bize vaat etmedin mi Mekke'ye gireceğimizi nedir bu zillet ya Allah diyordu Evet ben Allah'ın resulüyüm. gayet sükunetle gayet temkinle gayet itminanla size bu sene Kabe'yi göstereceğimi de söylemedim Allah dilerse önümüzdeki seneler olur bu diyordu Ebu Cendal'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara iade ediyordu O bir söz vermişti Muahede yaptığı kafir dahi olsa bir söz vermişti Müslümanı onlardan ayrılır kendi saflarını iltihak ederse müşriklere iade edecek. içi yana yana barına taş basa basa verdiği bu sözü yerine getiriyordu Bu az şey yapmamıştır Kim bilir bu Bağrında buz taşıyan nice müşrikin barındaki buzun erimesine sebebiyet vermiştir. Kim bilir niceleri bu nasıl sadakat diye resul Ekrem'in büyüklüğü karşısında dize gelmiştir. Kim bilir niceleri bu sözü yerine getirme karşısında daha o zaman içinden Muhammedur Resulullah demiştir. Tarih bize gösterdi 5-6 ay sonra Mekke'de buzlar erimeye başladı. O buzların orada durmasına vesile olan Emrübün ibn As, Halid bin Velid gibi kimseler en evvela çözüldü, Medine'yi Menevvere'ye akı verdiler. Daha arkadan niceleri, neceleri. O gün Resul Ekrem'e ağır şartlarda muadeye zorlayan Süheyl bile ancak Mekke fethine kadar dayanı verdi. Mekke fethi günü Mekke'nin fethiyle beraber onun da gönlü fethedilmişti. O da Resulullah'ın huzuruna gelmiş, Muhammed diye diye O'na hitap ettiği o büyük zatın karşısında artık Ya Resulullah tazimat ve tekrimatı ile kendisini anlatıyor, onu tazim ve tekrim ediyordu. Onun karşısında o da daha evvel oğlu gibi bel kırıyor, boyun büküyor, serfuru ediyordu. Resul-i Ekrem'in en ağır şartlar altında, verdiği sözü yerine getirmesi, muahede ifa etmesi katiyen gösteriyor ki o,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 Kalamullahil Malikil Azizil Alim Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kalam Wa iza qira'a'l Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun A'udhu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhen nabiy inna arsalnakashahidan الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المُتَبَرَّطاعظما لنبيه وتكرما لفخامة شان صفه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد Wars Allah, ma nesdedik abi Bekr, al-Faruk, Umar, al-Üthman ve Ali, radıyallahu anhum, ve an istetteki, bakıyeti, laşereti, mübşşre, ve an ishhabeti ve tabiğin al ahiar minhu ve al abrar, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. İnne Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla.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 Emnü eman içinde sahili selamete çıka doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akimissalah innes vallahu ya'lamu ma Allahu